Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil rahim Alhamdulillahi Rabbi alemin Hamden en tayyiben mubarek en fihi. Kema yembere li ve jihhi li azim sultani. Ve salat ve selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahibihi. Ve mentebi ahbi ihsanin ejm'a ina tayyibine Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu günlerimizin çalışmalarını düzenleyen, tasarlayan kardeşlerimiz kendi zihinlerinde ön planda olan konuları yazmışlar. Şu anda kağıt yanımda yok ama mesela efendim Nakşiliğin 11 prensibi demişler. Efendim bunların izahı ve uygulaması demişler. Yarın için Avrupa'daki ihvanımızın geleceği çalışmaları demişler. Pazar günü içinde İslam'da tasavvuf ve sevgi demişler. Şimdi bunların sıralanmasına ben kendim şahsen e, itiraz ettim. Dedim ki burada bir sıralama yapmak gerekiyorsa en son sayılanın en başa olması lazım. Yani önce İslam'da tasavvuf var mı yok mu? Tasavvuf Ne? O anlaşılacak. Ondan sonra tasavvufun bir yolu, bir kolu olan Nakşiliğin 11 prensibi izah edilecek. efendim. Ondan sonra da en son gün kardeşlerimizin buradaki çalışmalar, ne gibi çalışmalar olabilir diye bunun üzerinde bir çalışma, konuşma yapılacak. Elbette burada bir mantık sıralamasında tasavvufla ilgili konuşmanın öne alınması lazım diye ben bu akşam şimdi şu sırada tek de bu konuların ne olduğunu önceden bana söylemedikleri için şöyle zihnimde bir sıralama yapmadım ama önce tasavvuf İslam'da tasavvuf ve sevgi diye yazılan pazar gününe bırakılan konuyu sırası önde olması lazım diye öne alıyor. Muhterem Kardeşlerim İslam Dinini biliyoruz. İşte kısaca bir insan Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse bu dine girer. Mesela bir İsveçli İslam'ı merak ediyor, inceliyor, İslam'a girecek. Ne yapması lazım? Tamam. Eşhedü en la ilahe illallah desin. Ben Allah'ın bir olduğunu iki naziri eşi benzeri olmadığını kabul ediyorum. Doğru olan budur desin. Muhammed-i Mustafa da onun Resulüdür elçisidir. O göndermiştir. Allah göndermiştir onu bize. Onun peygamberi olduğunu tasdik ediyorum desin. Tamam. Müslüman olur. Bu icmali imandır. Yani icmali demek özet. Çok özet bir şekilde. Önce Müslüman oldu işte. Hop İslam gemisine bindi. İşte kendisini kurtardık. İşte efendim uçurma düşmekten kurtuldu. Tamam. Allah, Allah bir, Muhammed onun elçisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İslam bu. Peki İslam'ın teferruatı ne? Amacı ne? Sonucu ne? Nedir yani bu? Bu din ve bütün dinler bütün dinler ne yapmak istiyorlar? Din diye bir ihtimai teşkilat niçin var? Niçin olmuş? Asırlar boyu insanlığın ilk çağlarından beri niye böyle bir yol var ve bu yolun özellikleri nedir? Din nedir? Efendim, dinlerin amaçları nelerdir? İslam dini bu dinlerin içinde hangi noktadadır? Onun amacı nedir? Tabi bunlar. Bu soruların cevaplarını biz biraz bilebiliriz. Yani biz Müslümanlar, çünkü Türkiye'den geldik, az çok İslam'la ilgili kitaplar okuduk, annemiz babamız bizi yetiştirdi, efendim bu hususta bilgilendirdi, Allah onlardan razı olsun. E biz de biraz İslam'ı biliyoruz. Tabii bir hoca kadar bilmesek bile kendimizi yetecek kadar biliyoruz. İbadet diye evredilen şeyleri yapıyoruz. Bu İslam'ın içinde tasavvuf diye de bir şeyden bahsediliyor. Bazısı da bu tasavvufu çok seviyor. Hayran, aşık, bağırıyanık aşık. Yunus deyince yüzünde tebessümler yayılıyor. Mevlana deyince kalbi sevgi doluyor. Efendim böyle meşhur müteassıfları, tasavvuf yolunun büyüklerini duyduğu zaman çok seviniyor, memnun oluyor. Onlarla ilgili konular olursa ilgiyle takip ediyor. Tamam. Bir de tarikat diye bir şeyler var. Bazı Müslümanlar bu tarikat denilen içtimaî teşkilatların içine girmişler. Ben şu tarikatları ben de şu tarikatlarım. Birbirleriyle konuşuyorlar. efendim. Bazıları bu tarikatlara kızıyor. Sevmiyor. Milli Güvenlik Kurulu sevmiyor. Efendim, laikler sevmiyor. Tamam, onlar sevmez. Ama müftüler, vaizler de sevmiyor. Bazı Müslümanlar da sevmiyor. Hatta Ramazan'da ...ep bir tarikatların... ...tasavvufun aleyhine... ...radyolarda, gazetelerde... ...televizyon kanallarında... ...bir sürü neşiyat yapıldı... Kötülendi, ...kötülendi, kötülendi, kötülendi, kötülendi... ...tasavvuf... ...iki, üç şahıs üzerinde... ...işte bunlar mutasavvuf... ...binaenaleyh, işte mutasavvuflar... ...böyle dendi... ...tasavvuf kötüdür, tarikat... ...feladır, aman Allah... ...saklasın filan, efendim... Müslümansanız buraya gitmeyin gibi şeyler tesirli de oldu. Yani bu furya, bu propaganda, bu çalışma bazı insanları tasavvufa karşı getirdi. Bazı insanları tasavvuftan çıkarttı, tarikattan çıkarttı. Bazı insanları efendim, ürküttü. Gerçekten etkili oldu. Mesela bizim tanıdığımız birileri vardı. Tanışmıştık. Efendim. Söz vermişti. Gelecektik, gidecektik bile Ramazan programlarından sonra bizim yanımıza uğramadı. Selam, bizi bir iki defa havaalanına filan de getirmişti, arabasını almıştı. Ondan sonra efendim getirmedi. Demek ki tasavvufun taraftarı var, hasımları var. Tarikatın lehinde olanlar var, aleyhinde olanlar var. Sevenler var, kızanlar var. Müdafaa edenler var, tehdit edenler var. Ya bu işin Allah aşkına aslı, esası, özü nedir? Bu işte hocam, sen ilahiyat fakültesi profesörüsün, şu işi bir bilelim bakalım. İslam'ı İslamı bilelim, İslam'ın içinde tasavvufun yerini, konumunu, durumunu bilelim. Biz de ona göre, senin anlattıklarına göre bir sonuca varalım. Tabii şu ana sözü, temel sözü söylememiz lazım. Biz, ben yani ve siz, tahmin ediyorum ki kendim tabii kesin olarak kendim hakkında konuşabilirim. Siz de tahminen tanıdığım kadarıyla, anladığım kadarıyla efendim bahis konusu edebilirim. Biz Müslümanız. Yani Müslüman'ı Hristiyan'dan, Yahudi'den, Budist'ten, Brahmanist'ten, efendim bilmem, daha başka buralarda yaşayan, duyduğunuz başka dini yollar varsa onlardan ayıran özellikler neyse biz Müslümanız. En büyük özelliğimiz ne? Müslümanız dediğimiz zaman biz... Allah'ın birliğine inanıyoruz. Bu, bu çok önemli. Allah bir şeritli naziri yok. Kainatın alemlerin sahibi, Rabb'ı Allah. Biz ona ibadet ediyoruz, ona inanıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alem. Alemlerin Rabb'ı. Yerleri, gökleri, yıldızları, ayları, güneşleri, kehkeşanları, samanyollarını yani efendim nebulozları bilmem yaratan bütün bu alemin sahibi, hakikisi, yöneticisi efendim, Allah'a inanır. Bunu çok candan, çok severek, çok içten bir inançla benimsemişiz. Bunun için canımızı veririz. Allah için canımızı veririz. Allah bizi yarattı, canımızı veririz, malımızı veririz, her şeyimizi veririz. Bu en önemli bir. Allah'a, Allah'ın birliğine inanıyoruz. Başkaları da inanıyor. Hayır. İş, iyice işi ayıralım birbirinden belli olsun. God ile Allah aynı değil. Neden aynı değil? Çek bir Hristiyanı karşına God dediği zaman o neyi kastediyor sor. Maksudu ne? Kastettiğini. O God dediği zaman Hazreti İsa'yı kastediyor. Benim düşündüğüm alemlerin Rabb'ini düşünmüyor. Yesus veya Jesus neyse İngilizcesi sizdeki telaffuzu neyse onu düşünüyor Tanrı diyor ona tapınıyor demek ki o benim inancımda değil ben onun inancımda değilim ben Hz. İsa'yı tanıyorum ve seviyorum ama onun gibi değil o Hz. İsa'nın Tanrı olduğunu sanıyor ben Allah'ın kulu olduğunu biliyorum Meryem Validemizin oğlu Allah'ın kulu Meryem Validemiz de Allah'ın kulu çok büyük fark var o, o müşrik o Allah'a tam inanamıyor. Allah'ın kullarından bir tanesini tanrı sanıyor. Onun anasını da tanrı doğuran ana diye yeri tanrı sanıyor. Meryem'i de. Allah'ın bir meleğini de yine tanrı sanıyor. Cebrail'e efendim trinite diyor. Trinite. Tevhis Arapça bize bir şeylere şey yapmıyoruz. Yahudiler de bir Yahova tutturmuşlar. Efendim, Ama sanki Yehova, Yahudilerin kabile tanrısı gibi. Alemlerin tanrısı olduğunu kabul edip de şöyle bütün insanları kardeş olarak kabul etmiyorlar. Bir. İkincisi, ahirete inanmıyorlar. Her şey bu dünyada falan diye abuk sabuk şeyleri var. O da bize yaramaz. Ama Budistler, koca göbekli, şişman, bağdaş kurmuş, ablak suratlı Buda'ya tapıyorlar. Bu da olmaz. Heykelini kendileri yapıyorlar. Karşısına geçip kendileri tapıyorlar. Gözümle gördüm. Gözümle gördüm. Halının üstünde karşısına geçti. Yere Yere secde etti. O yapılmış koca göbekli çıplak efendim heykele, ablak suratlı heykele eğildi, secde etti. Miden bulandı. Ürperdim yani. O da bize yaramaz. Da, Brahmanizm de yararmaz. Burada İsveç'te gördük, Stokoli'nde ellerine zilleri almışlar. Kafalarını tıraş etmişler. Şurasından kafaları kesilirse tutacak bir yer kalsın diye bir tutam e, saç bırakmışlar. Efendim, e, zilleri çala çala çarşıda, tabur halinde birileri gittiler, geldiler. Ya bu, bu tahyifenin tayfesi dedim. Bunlar Kirişna dinine mensup dediler. Hay Allah müsaaklığınızı versin. Bunlar da bize var. Şey ben, şu kainatı yaratan, beni yaratan, şu kainatın sahibi, bu kainatı yöneten Allah'a inanıyorum. Bu çok kuvvetli bir inanç. Ve çok sağlam bir inanç ve en doğru inanç ve tam doğru inanç. Başkalarıyla mukayese bile edilmez. Bu bir. Biz Müslümanız. Biz bunu güzel anlatırsak bütün kainat Müslüman olur. Yani bütün dünya üzerindeki insanlara bunu güzelce anlatırsak, anlatabilirse hepsi Müslüman olur. Şimdi Müslümanlara bir kısmı düşman. Müslüman deyince köpe köpeğin karşısında kedi böyle şey yapar. Sırtını kamburlaştırır, tüyleri dikleşir. Veya kirpinin yanına bir düşman geldiği zaman tüyler diken diken olur. Efendim filan. Böyle tüyler diken diken oluyor. Ama niye kızıyorsun, niye korkuyorsun? İslam, Allah'ın razı olduğu din. İnnet dine indallahi i̇slam Allah'ın sevdiği din, sen Allah'ın sevdiği dine niye kızıyorsun? Ne kusur gördük. İslam biliyor musun? ya bilmiyorum. Yalnız Müslümanlar elinde pala, Efendim, Önüne geleni kesen, yerlere kan döken insanlar diye öğretildi bana. Ben onun için İslam'a kızıyorum, Müslümanlıktan da korkuyorum. Böyle. Çünkü Avrupa'yı ve Amerika'yı idare eden dil teşkilatları bizim gibi doğrudan doğruya açık mantıkla meseleyi ortaya koymuyorlar. Açık mantıkla yenileceklerini bildikleri için minderden kaçıyorlar, kapının arkasından uğraşıyorlar İslam'la. Doğrudan böyle karşına çıkamıyorlar. Müslüman'ı kötü gösterme dalavereleri yapıp televizyonlarda, radyolarda, okullarda kendi kültürümüzü öğretiyoruz. Efendim bilmem Hz. İsa bu çam ağacına bu gece inecek, yarın sabah çıkacak iki gün önce şeye çıkmış galiba havaya çıktı günmüş. Yortuları, şeyleri filan böyle şeylerle Efendim örtür, kültürdür, yıldızdır, boyadır, balondur, çamdır, pastadır, Bilmem nedir diye efendim oyun oynuyorlar. Dincilik oynuyorlar ve İslam'ı da kötü gösteriyorlar. Doğrudan doğruya mantıkla çıkamıyor. Mantıkla İslam onların karşısına çıktı mı yok oluyorlar. Kayboluyorlar, kaçıyorlar. Cihanda bunun tarihte misalleri çok. Ne zaman Müslümanlarla Hristiyanlar karşılıklı gelmiş. Bu meseleyi konuşmuşlarsa Müslümanlar yenmiş. Mesela Hindistan'da İngilizlerin düzenlemesiyle papazlarla Müslüman alimler arasında dini konuları müzakere ve münazara etmek için büyük bir toplantı tertiplemişler. Demişler ki bir tarafa biz geleceğiz, bir tarafa siz alanlarınızı çıkartın şu meseleleri konuşalım. 1- Tanrı, mabut ibadet edilen varlık hakkında. siz ne diyorsunuz, biz ne diyoruz, ortaya koyuyoruz. 2- Peygamber, Tanrı'nın, Allah'ın gönderdiği vazifeli kimseler hakkında. Siz ne diyorsunuz, biz ne diyoruz? Bunu müzakir edelim. 3- Kitap, Allah'ın indirmiş olduğu, vahyetmiş olduğu kitap konusunda siz ne diyorsunuz, biz ne diyorsunuz? 4- 5- 6- 7- Böyle çeşitli konularda münazaradan kaçmışlar, yenilmişler, münazaradan kaçmışlar ve kilise papazlara tamim göndermiş, genelge göndermiş. Bundan sonra Müslümanlarla böyle açıktan, halka açık konuşma yapmayın, sakın ha. Neden? Yenilirsiniz, dayanamazsınız Müslümanların sağlam inancı karşısında, Pırıl, pırıl bilimsel mantığı karşısında tutunamasınız diye. Amerika'da oturan bir Yaşar Bey diye mühendis kardeşimiz vardı, su gibi İngilizcesi var, ana dili gibi güzel konuşuyor, herkes hayran kalır. Oradaki İslami çalışmaları esnasında bir hahamı, bir psikoposu, bir hocayı halkın huzurunda efendim konuşmaya davet etmişler. Gün tespit etmişler. Salon hınca hınç, tıklım tıklım dolmuş, efendim haham konuşmuş, psikopos konuşmuş, hoca konuşmuş. Mısırlı bir hocaymış. Efendim, sonuç İslam'ın zaferi. Ötekilerde bir şey yok. Ötekilerde bir şey yok. Zaten kalmamış. Zaten değiştirilmiş. İslam'ın kesin zaferiyle şey yapmış. Haham konuşmaya başlamış. Ahireti inkar etmiş. Emin ben Yahudili kendimi incelemedim. Ne diye inceleyeyim? İslam bana yeter. Ama haham orada çıkmış, ahiret inancı olmadığını söyleyince piskopos ayağa kalkmış. Aziz kardeşim sen bunu nasıl inkar edersin? Ahdi Atik'te yani kitab-ı mukaddesin efendim Tevrat kısmı birinci bölümünde Efendim, onlar için Tevrat ile İncil'i yan yana şey yapıyorlar. Yahudilerin ayrı şeyleri var ama İncil'in başında da ahdi Atik var. Yani Tevrat bölümü var. E demiş işte orada şu ayet var, bu cümle var, şu kelime var. Sen ahirete nasıl inkar edersin? Kapışmışlar da. Ahirete inanmıyor adam. Aha, ahirete inanmıyor. Halbuki olur mu? Bu dünya ki? İşte 70-80 yıl yaşıyor, herkes ölüyor. Olur mu öyle saçma şey? Demek ki Yahudilik dini olmaktan çıkmış. Tabi Hristiyanlık'ta yanlış inançlara saplanmış kesin. İslam'ın gün gibi güzelliği ortaya çıkmış. Biz Allah'ın varlığında elhamdülillah cümle cihanı ikna ederiz. Varlığında ve birliğinde. Bilimsel olarak. Hatta bizim bir profesör vardı. Arifiye öğretmen okulunda hocalık yapmış bir zamanlar. Sonra bize geldi dinler tarihi profesörü oldu. Hikmet Tanyo, Mehmet Ali Hoca filan tanır. Allah rahmet eylesin. Muhtekit bir insandı. Halima Hoca Hanım Matematikle tahtada böyle Allah'ın varlığını matematik denklemleriyle şeyleriyle ispat et, ederdim ben orada çocuklara anlatırdım diye söylerdi rahmetli. Yani Allah fizikle de ispat edilir, matematikle de ispat edilir, kimyayla da ispat edilir, ilmi heyetle, astronomiyle de ispat edilir. Bütün ilimler insanı Allah'a götürür. Tıpla da ispat edilir. İnsanın vücuduna bak, Vücudunun teşkilatını gör, yaratılışını gör, küçücük bir hücreden koca bir insan haline gelişini düşün, oradan bile anlarsın. Tıp da Allah'ın varlığını gösterir, tarih de gösterir, her ilim Allah'ın varlığına götürür. Alim olan, ilimle ilgisi olan, ilimden nasibi olan, bir de insafı olan bütün alimlerin dönüp geleceği yer İslam'dır. Avrupalılar, Amerikalılar, Japonlar, Hintliler, tarih boyunca papazlar, pahamlar, eğer insaflıysa, eğer hakkı kabul eden insansa Müslüman oluyor. Misal, Roger Garudi, Profesör Maurice Bukey, Muhammed Ali Kley, efendim işte, bilmem şimdi Amerika'da, bilmem, Amerikan Senatöründe senatör bilmem kim, vesaire, yani niye bu adamlar, Başka yerlerde yetiştikleri halde Müslüman oluyor, ilimden nasibi var, kalbinde de insafı var. İnsaflı, insaflı olunca bu haklı diyor. Peki niye öteki insanlar Müslüman olmuyor? Biz iyi anlatamıyoruz, yanlış anlatıyorlar, o da iyi incelemiyor, öyle gidiyor işte. İncelese, anlatılsa sen haklısın diyecek. Biz Avustralya'da cemaatle namaz kılıyorduk, çayırda, deniz kenarında. Geldi Alman'ın birisi bizi böyle seyretti. Cemaatle namazı kıldık, bitirdik. Siz dedi doğru yoldasınız dedi. Papazlar dedi, Alman söylüyor. İyi değil dedi, ihtiyar bir adam. Ben dedi bütün diğerleri dolaştım dedi. da bulundum. Siz doğru yoldasınız dedi. Biliyorlar. Allah'ın varlığı bizde çok önemlidir. Allah için efendim bir Müslüman... Çok temiz inanca sahiptir. Her türlü fedahterli yapar. Bu bir. İki, Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bağlıyız biz. Neden? Allah onu göndermiş insanlara. Doğru yolu göstermek ve hak dini öğretmek için. E daha önce başkalarını da göndermiş. Göndermiş ama eski zamanlarda gönderdiği için o zaman Onları öğrenen insanlar iyi kaydetmediklerinden unutulmuş. Allah her kavme peygamber göndermiş. İbrahim Aleyhisselam'ı gönderen o bak biz öyle bir peygambere sahibiz ki bütün peygamberler benim kardeşimdir diyor. Hepsine saygı gösteriyor. Adem Aleyhisselama, Nuh Aleyhisselama, İbrahim Aleyhisselama, İsmail Aleyhisselama, Yakup Aleyhisselam'a, Yusuf Aleyhisselam'a, Efendim, İsa Aleyhisselam'a, hepsine sevgimiz, saygımız var. Nereden belli? Çocuklarımıza isimlerini koyarız biz bunların. Yusuf. Kaç tane Yusuf isminde tanıdığınız vardır. Musa, İsa, İbrahim, İsmail. Kaç tane İsmail vardır şimdi şurada bile. Meryem. Kaç tane Müslüman Meryem vardır. Neden? İslam öyle güzel bir din ki Tarihi birleştiriyor. Bütün dinleri birleştiriyor. Bütün dinlerin doğru olan taraflarını gösteriyor. muhammed Mustafa bizim peygamberimiz. Onun için de canımızı veririz. Fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah. Canım da feda olsun sana ey Allah'ın Resulü. Canımdan çok sevdiğim anam babam da sana feda olsun. Her şeyi feda ederiz. Bu peygamber sevgisi çok önemlidir. Zaten bir insan... Peygamberi sevmese, Peygambere bağlanmasa, Peygamberi dinlemese İslamı öğrenemez. Kimden öğrenecek? Nereden öğrenecek? Allah kendisine özel kitap mı indirdi? Hayır. Genel olarak insanlara Peygamber göndermiş. Onun için o Peygambere de sevgimiz, saygımız sonsuz. Bizi öteki dinlerden ayıran özelliklerini sayıyoruz. Üçüncüsü Allah'ın kitabına bağlımız çok çok ileri seviyedir yere kondurmayız. Öpüp başımıza koyarız. Kur'an deyince onun için de canımızı veririz. E bu üç şey yitliyor zaten. Resulullah'a bağlandın mı sünnetini kabul etmiş oluyorsun. Kur'an'a bağlandın mı Kur'an'ın içindeki bütün hükümleri şeriatı kabul etmiş oluyorsun. Efendim bitiyor. Onun için bizim ana temel esas olan şeyimiz bu. Allah'a inanıyoruz. Resulü Muhammed'e Mustafa'ya inanıyoruz. Ona bağlıyız. Resulüne indirdiği bir harfi bile değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'e bağlıyız. Kur'an yolundayız. Şimdi bunun için söylüyorum. Biz Kur'an yolundayız. Resulullah'ın sünneti yolundayız. Bu iki şey belirleyici. Yani Allah'ın yolundayız dediğimiz zaman Nereden belli olacak? Allah'ın yolunda olduğumuz Kur'an'a bağlılığımızdan belli olacak. Kur'an Allah'ın kitabı olduğundan, kelamı olduğundan ben Allah'ı seviyorum. Ben Allah'a bağlıyım. Bağlasın ama Allah neyi, nerede, nasıl söylemiş? Kur'an'da söylemiş. O halde Kur'an'a bağlılık, Allah'a bağlılığı elle tutulur, gözle görülür, ispat edilir hale getiriyor. Bir adam ben Allah'ı seviyorum, Allah yolundayım diyor da Kur'an'a aykırı işler yapıyorsa güleriz ona. İnanmayız ona. Ya sen ne biçim, ne biçim inanan insansın sen? Sen Kur'an'ı dinlemiyorsun, içki içiyorsun, kumar oynuyorsun, şu günahı işliyorsun bugün. Bunlar Kur'an'da yok. Sen bu olmayan şeyleri yapıyorsun, namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun, hacca gitmiyorsun. Allah Allah, Allah Kur'an'da bunları emin ediyor. Niye tutmuyorsun deriz. Yani hatta Kur'an-ı Kerim'de ayet var bu konuda. Peygamber Efendimiz'in zamandaki insanlar Peygamber Efendimize tabi olmak istememişler. Yahudi Hristiyan insanlar efendim demişler ki bizim yolumuz iyi. Bizim peygamberimiz var. Biz Musa'ya tabiiz. Biz İsa'ya tabiiz. Peygamber Efendimiz diyor ki Musa aleyhisselam şu anda aranızda olsaydı sağ olsaydı bana bana tabi olurdu. İsa aleyhisselam şu anda sağ olsaydı bana tabi olurdu. Bu devir benim devrim. Beni peygamber göndermiş Allah. Siz bana eğer Musa'yı seviyorsanız, Musa Aleyhisselam'ı bana tabi olacaksınız. İsa Aleyhisselam'ı seviyorsanız bana tabi olacaksınız. Şimdi Allah beni göndermiş. Her peygamberin devri daha sonra bir başka peygamber gelince tazeleniyor, bitiyor. Yani artık buna uyun demek oluyor. Onun için bana uyacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de de Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, Bismillahirrahmanirrahim. Kul اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَتَّبِعُونِيُّ ve yahyır Rekûm Vallahi rahim. Ey Resulüm! o senin karşına dikilip de bizim dinimiz iyi, biz pekendi peygamberimize bağlıyız, biz sana uymayız, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor diye iddia eden, boşuna iddia eden insanlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, ben Allah'ın etülini, bak Allah beni gösterdi. Mucizeler var, ispat edebilirim. Ben Allah'ın peygamberiyim. Barat abi ol. O zaman Allah da sizi sever, günahlarınıza bağışlar. Ama bana abi olmazsanız, ben İsa'nın yolundayım, ben Musa'nın yolundayım demek sizi kurtarmaz. Çünkü o yolları bozmuşsunuz. Sizin dedeleriniz bozmuş, raydan çıkartmış, yoldan çıkartmış, put çıkartmışsınız ortaya, haç çıkartmışsınız yoktu. Şarap çıkartmışsınız yoktu. İsa Aleyhisselam'ın demediği şeyleri ortaya çıkartmışsınız yoktu onun zamanında. Onun için sizin bu Allah'a inanıyoruz, Allah'ı seviyoruz, Allah bizi seviyor demeniz doğru olmaz. Bana tabi olacaksınız demiştir. Peki kendisine tabi olanlar niye tabi oldular Peygamber Efendimiz'e? Yakından gördüler, tanıdılar, bildiler, mucizelerini gördüler. Kesin olarak onun Allah'ın Peygamberi olduğunu anladılar. Onun yanında toplandılar, onun için canlarını verecek hale geldiler. Kesin olarak, e biz de hadislerini okudukça, İslam tarihini okudukça anlıyoruz. Resulullah'a bağlanan insanların ne sebeple, ne duygularla bağlandığını seziyoruz. Der. Biz de onun zamanında yaşasaydık, efendim, biz de onu tercih ederdik. Ölsek, işkence görsek, efendim, müşrikler bizi götürseler, dön dininden, dönmezsen seni öldürür deseler, onlar dönmediler. Herhalde biz de dönmezdik. Kesin bunlar. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim biz Kur'an'a tabiiz ve Resulullah'ın sünnetine tabiiz. Biz hayatımızda dedelerimiz ölçmüşler, biçmişler bu işi, yolu tutturmuşlar. Onları da seviyorum ben. Ecdadınızı çok seviyorum, çok dualar ediyorum. Efendim esası çok kesin olarak ortaya koymuşlar. Kur'an bir şeyi söylüyorsa tutacağız. Resulullah bir şeyi tavsiye etmişse tutacağız. Çok güzel. Aferin, aşk olsun, maşallah. Kur'an ne dediyse yapmışlar. Resulullah Efendimiz ne dediyse yapmışlar. Neyi yapmayın demişse yapmamışlar, bırakmışlar. Şu günah peki bıraktım. Şu haram peki yapmayacağım demişler. Elhamdülillah elimizde Allah'ın 600 küsür sayfa basılı ayetlerini ihtiva eden emirlerini ihtiva eden Kur'an var elimizde. Kelamı kadim var. Allah'ın kelamı var. Ne güzel. Kaybolmamış, bozulmamış. Peygamber Efendimiz'e iner inmez, taze taze etrafındaki vahiy kentipleri tarafından yazılmış anında. Resulullah'a vahiy inince hemen vahiy, vahiy kentipleri yazardı. Hemen yazılmış. Onun için biz Kur'an'ın ehliyiz. Sizler ve bizde. Yani kendim, sizin hislerinize de tercüman olduğumu sanıyorum ben. Allah'a inanmışız, Allah'ın kelamı Kur'an'a bağlıyız, Resulullah'a bağlanmışız, Resulullah'ın sünnetine dahi. Resulullah'ın sünnetine uyuyor. Hocam şimdi bu asırda herkes sakalını buyuruyor, bu düzenle gündüz kesiyor. Efendim, sen niye bu sakalı oluyorsun? Sünnet diye bıraktı. Bu başına bu bezini niye sardın? Sünnet diye sardın. Her şeyimiz böyle. Yani bizi şu görüntümüzde yapan, bize şeklimizi veren Efendim, Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in emirleri Peygamber Efendimiz'in şeyi. Şimdi biz esas itibariyle bu yüzü işte. Kur'an'ı yaşamak, Peygamber Efendimizin tavsiyelerini tutmak yeter. Onu yapıyoruz. Kur'an yolundayız. Peygamber Efendimiz'in sünnetini uygulama yolundayız. Evet, herkes öyle söylüyor. Herkes öyle söylüyor ama söylediğini yapmıyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında kravat var mıydı? Yoktu. Yani başkanı kravat takıyor. Var mıydı Peygamber Efendimiz'in zamanında kravat? Hem de kravat başka milletlerin bir işareti olduğu halde. Ve Peygamber Efendimiz Sakallı. Bunlar sakal bırakmıyor. Peygamber Efendimiz şöyle yapmış, böyle yapmış, bunlar yapmıyor. Peygamber Efendimiz günde yüz defa estağfurullah çekin, ben de çekiyorum demiş, bunlar çekmiyor. Biz Peygamber Efendimizin tavsiyelerini tutuyoruz, bunlar tutmuyor. Razıyız. Kur'an ne dediyse, uyu, tamam. Resulullah ne söylediyse yapalım, yapmayan onlar, yapan biziz. İmam Gazali diyor ki, ben İnceledim. Kendisi hakim ya, filozof ya, mütefekkir ya. Zamanındaki bütün inanç sistemlerini ve fırkaları, yani inanç gruplarını, zümrelerini incelemiş. Kur'an-ı Kerime ve Resulullah'ın sünnetine en uygun, yaşayan insanlar olarak dervişleri, sofileri gördüm diyor. Etekiler kaytaryolar, kıvırttırıyorlar sapıttırıyorlar, ihmal ediyorlar, gevşek duruyorlar, tam yapmıyorlar. Tam yapan kim? Takva ehli, ahiret ehli, ihlas ehli mübarek insanlar. İmam kazanının tespiti bu. Siz de inceleyin. Dini zümreleri inceleyin. Göreceksiniz. Aynı şeyi göreceksiniz. Tarihte bu böyle olduğu gibi, şimdi de böyle. Şimdi biz bu farz ile yürürken bazıları bizim bu halimize kızıyorlar. Bu kadar Müslüman olma. Şimdi mesela Milli Güvenlik Kurulu diyor ki Türk aseri dindardır. Türk komutanları dinsiz değildir. Tanzuççular böyle diyor. Komutanlar dindardır. İyi dindar ama niye İmam Hatip okullarına kızıyor? Kapatmaya, azaltmaya çalışıyor. Niye Kur'an kurslarına taktık kafayı da 1500 tanesinin kapatılmasına sebep oldu? Yani bizi, bize, bize hiç batmıyordu Kur'an kursları. Var mı içinizde Kur'an kurslarından şikayetçi olan bir kimse? Kur'an kursları batan bir insan var mı içinizde? Yok. Bize batmıyordu. Onlara niye battı? Gözüne battı. Efendim, vicdanını rahatsız etti. Kur'an kurslarını kapatmaya karar verdi. Bizi niye rahatsız etmeye de onları ediyor? Çünkü biz Kur'an'ı gelin yolunda yürüdüğümüz için kuran kim kim öğretirse öğretsin. Ruhsatlı, ruhsatsız. buz gelir. Memnun oluyoruz. Yani bu meyhaneler ruhsatlı da biz onlardan razı mıyız? Bütün meyhaneler ruhsatlı. Buyurun. İdareden, belediyeden, valilikten ruhsatı almışlar. Ruhsatlı diye biz o meyhanelere razı mıyız? Kumarhanelere razı mıyız? Razı değiliz. Ruhsatsız diye bu Kur'an kurslarına düşman mıyız? Değiliz. Neden? Bak biz işte Kur'an yolunda yürüyoruz da onda. onlar yürümüyor. Şimdi bunlar kalkmışlar diyorlar ki İslam'da tasavvuf yok. İslam'da tarikat yok. Yalan söylüyorlar. Yalan söylediler. Mübarek Ramazan ayında bütün Ramazan boyu yalan söylediler. Kimler yalan söyledi? Tarikatla, tasavvufla, dinle, imanla ilgisi olmayan insanlar. Bir tanesi çıktı. Dört aydır bu iş için çalışıyoruz dedi. Adını unuttum. İsmail hatırlayacak belki. Meğer kimmiş bu adam? Baş harfleri olan bir bilmem teşkilatın bilmem nesi? T, T TGS. TGS. TGS nedir? Neymiş? Türk gazeteciler. Trafya. Trafya bilmem gazeteciler sendikası. Adam dört aydır bu iş için hazırlanıyormuş. Tarikatların aleyhine düzen kurmak için, ötülemek için. Kimmiş? Porno yayınlar yayınlamakla tanınmış bir herifin aşırıfmış. Porno yayın. Ne demek? Müssehçen demek. Porno Müsteşen çirkin günah demek. Bak kimler karşımıza çıkıyor. Ne yalanlar söylüyorlar. Bari bari hani şey olsa da efendim dinime dahil bari Müselman olsa demiş şair. Bari dinime çatan Müslüman olsa da hani iyi Müslümanlık yapmıyorsunuz dese. Zaten kendisi porno yayıncı. Zaten öteki ortaya çıkarttıkları insanların da ajan olduğu çıktı ortaya. Kuklaları, ajanları çıkarttılar kendi boyadıkları kuklalarla Efendim İslam'ı, tasavvufu, tarikatı kötülemeye çalıştılar. Şimdi ben, tabi bu fiili durum ayrı da, kalktı diğer işyer başkanım dedi ki, İslam'da tarikat yok. Peygamber Efendimiz'in zamanında tarikat yok dedi. Ben de o zaman dergide yazdım dedim ki, Peygamber Efendimiz'in zamanında diğer teşkilatı da yok. Var mıydı? Diyanet İşleri Başkanı var mıydı? Diyanet Teşkilatı var mıydı? O da yok. Yani ihtiyaçtan çıkıyor. E, veyahut dinin emrettiği şeyleri yapacağız derken oluşuyor. Yoksa yok demek mühim değil. Aynı lafı şeyde de söylüyorlar. Ben namaz kılıyorum. Kabe'de adam geliyor böyle yapma. Neden yapmayacakmışım? Ben Hanefi mezhebinden. Elbet Hanefi mezhebine uygun olarak bu böyle yapılır. Ondan yapıyorum. Peygamber Efendimiz'in zamanında hanefilik yoktu. Yoktu ama mecburiyetten oluştu. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yorumlamaktan hanefi mezhebi işte bunun manası budur diye bir anlayış olarak o ortaya çıktı. İmam Şafii, efendim İmam Maliki, İmam Hanbeli, hepsi hak diyoruz. Bir şey demiyoruz da şu kanaat doğrudur diyoruz biz. Misal vereyim. Biz Kabe'nin karşısında şu kadar yakında namaz kılıyoruz ortada. 4-5 arkadaş sıralandık. Kabe'ye yakın bir yerde namazı kıldık. İkinci namazını Esselamü aleyküm ve rahmetullah dedi imam bize Esselamü aleyküm ve rahmetullah. İmam böyle Esselamü aleyküm ve rahmetullah derken bize Esselamü aleyküm ve rahmetullah diyor. Öyle yapıyoruz ya her parça namaz kılarken. Esselamu Aleyküm Velhafullah. Selam verdik. Benim 4-5 adam ötemde bir gürültü koptu. İhtiyar sakallı bir adam. Fera halde azarlıyor bizim arkadaşları. Bangır bangır bağırıyor. Eğildim. Diyor ki niye böyle selam verdiniz? İmamla beraber. Ne yapacakmışız? Duracakmışız. İmam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyecekmiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyecekmiş. Ondan sonra biz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyecekmişiz. Bundan dolayı kavga ediyor bizim arkadaşlarla. E ya biz imam ne diyorsa deminden beri hep onun yaptığını yapıyoruz. Onunla beraber Allah'a ekler diyoruz. Semin Allah'a lübenhamdülillah, Rabbena Aleyküm ve Rahmetullah. Her şeye uyuyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince de böyle dönmüşüz. Ne, nesine kızıyorsun, bangır, bangır, bağırıyorsun. Tabii ben biliyorum neden olduğunu. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, selam imama, İmam selam verdi mi? Siz de selam verin. Biz de onun için selam ala ki merhaba selam veriyoruz, selam veriyoruz. İmama orada da uyuyoruz. Başından beri uyduğumuz gibi. Bizim gün normal, müjdatımız rahat. Onlar belki imam rü şey sevgi cesnesine varır, bilmem ne vesaire filan diye bir başka mezheplerinin şeyinden dolayı. Bekle bakalım da ne yapacak? Ondan sonra uy diyorlar. E benim, benim şeyim Peygamber Efendimiz'in şeyine uygun. Ha, buna benzer şeylerden farklar olmuş ama işte hadisi anlayıştan fark olmuş. Ben Benim yolum doğru elhamdülillah bir şikayetim yok. Ben böyle dedim efendim hadi bu sefer bana bağırdı. Peygamber Efendimiz'in zamanında hanefilik şafilik yoktu. E peki hanefilik şafilik yoksa bana ne karışıyorsun? O zaman seninki de yoktu. Benimki yoksa seninki de yoktu. Sen neyin kavgasını yapıyorsun o zaman? Yani mantıksız. Bana itiraz ediyorsa o zaman kendisine de itiraz edilir. Ben de ona itiraz ederim. O da o zaman şaşırır kalır. Hasılı e, Peygamber Efendimizin zamanında tasavvuf var mıydı yok muydu? Şimdi diğer kişiler başkanı böyle söyledi. Bizim şimdi burada cevap vermemiz lazım. Yani Türkiye'de de verdik de cevabı Burada da cevap vermemiz lazım. Tabii ispat etmemiz lazım. O bir şey söylüyor, o ispat etsin olmadığını, ben bir şey söylüyorum, ben olduğunu ispat edeyim. İspat lazım. Çünkü ihtilaf oldu. Diğer kişiler başkanı başka bir şey söyledi, biz de öyle söylemiyoruz. Şimdi ben sıralamaya başlayayım. Tasavvuf yolu ne yoludur? Takva yoludur. Allah'tan korkmak yoludur. Takva yolu değil midir tasavvuf? Müttakilik yolu değil midir? Allah Kur'an-ı Kerim'de nice nice nice ayetlerde ey iman edenler takva ehli olun, Allah'tan korkun demiyor mu? Demek ki ben Kur'an'ı uyguluyorum. Tasavvuf yolu ne yoludur? Vallahi tasavvuf edince hemen hocam ilk aklıma gelen tesbih oluyor, zikir oluyor. E eh, Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Vesgörişme Rabbike asıyla Allah'ın adını sabah akşam zikret. Ya ey iman edenler Allah'ı çok zikredin demiyor mu? E, tamam ben Allah'ın emrini diyorum. Gel bakalım reis Bey sen Allah'ı zikrediyor musun? Tesbihin var mı? Biz oturup Allah Allah diye Allah'ı zikrediyor. Sen yapıyor musun? Nereden çıkarttın sen? Peygamber Efendimiz'in zamanında tasavvuf olmadı. Bak zikir varmış, takva da varmış. Sonra tasavvuf deyince başka ne akla geliyor? Nefsin, nefsi emmarenin terbiye edilmesi. E, Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri Kad <gat> efleh men zekka ha ve kad khade <desaha> Buyurmuyor mu? Kim nefsini terbiye ederse zapt toprak altına alırsa felah bulur. Nefsini terbiye eden helak olur, mahvolur demiyor mu? Diyor. Nefsin terbiyesine işaret etmiyor mu? Ne diyor? E, tasavvuf nefsini terbiye etmek için dervişi nefs terbiyesine yetiştiriyor. Tasavvuf'tan başka Nerede gördünüz siz nefsin terbiye edildiğini? Yok. Diğer şehir başkanlığında nefsi terbiye diye bir yer var. Mı? Bir nefsi terbiye okulu açmışlar. Mı? Nefis nasıl terbiye olacak? Şu nefsi emmareti insanın azgın nefsi, kibirli nefsi, kendini beğenmiş, tembel, efendim kötülüklere meyilli Efendim böyle inlen nefseyle emmavetün bisu illama rahime rabbi. Bu nefsi terbiye edecek hangi müesseseyi kurmuştu yani? Kurmamış. E, tasavvuf onu yapıyor. Müslümanları nefis terbiyesinden geçiriyor, tornadan geçiriyor, eğitiyor. Nefsini terbiye ettiriyor. Duymadınız mı Yunus Emre'nin tekkesine şeyhine nasıl hizmet ettiğini? Duymadınız mı Aziz Mahmutü Hidayı Hazretleri'nin Şeyhi Üftade Hazretlerinin terbiyesinde nasıl terbiye olduğunu var mı? Demek ki nefis terbiyesi de şeyde varmış, Kur'an-ı Kerim'de varmış. Efendim başka ne hattıra geliyor tasavvuf deyince, işte bir kenara çekiliyorduk dermişler, Allah Allah yüzük ediyor. E sen bunu mu ayıplıyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira mağarasına efendim çıkıp da günlerce orada kalmadı mı? kalmadı mı? Hazreti Hatice validemiz eline yiyecek şeyini alıp da yanına kadar bazen çıkıp yiyecekleri bırakırdı. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala hazretleri "Kat efleha men zekkaha ve kat khabe men Buyurmuyor mu? Kim nefsini terbiye ederse, zaptı hak altına alırsa felah bulur. Nefsini terbiye eden helak olur, mahvolur demiyor mu? Diyor, nefsin terbiyesine işaret etmiyor mu? Ediyor. diyor, e tasavvuf nefsi terbiye etmek için dervişliği nefis terbiyesine yetiştiriyor. Tasavvuftan başka, nerede gördünüz siz nefsin terbiye edildiğini? Yok, diğer şirk başkanlığında nefsi terbiye diye bir yer var mı? Bir nefsi terbiye okulu açmışlar mı?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 yani Peygamber Efendimizin zamanında olduğunu görüyorsun da niye tasavvuf İslam'da Peygamber Efendimizin zamanında yok diyorsun? Nasıl diyebilirsin? Bak Peygamber Efendimiz toplumu terk etmiş, hira mağarasına çekilmiş. Öyle bir mağara ki çıkmak için bir buçuk saate uğraşmak lazım. Herkes çıkamaz. Yani birisi gelip de selamun aleyküm ya Muhammed nasılsın iyi misin? Seni özledim de geldim diyecek yer değil. Çok zor bir yer. Orada hiç kimse kendisini rahatsız edemeyecek bir yerde... Günlerce ibadet ederdi peygamber Efendimiz. Hatta o zamanın halkı peygamber efendimizin bu alışılmamış haline ne derlerdi? Allah için yaptığını biliyorlardı. Aşıka Muhammedun Rabbahû derler. Muhammed Rabbine aşık oldu. Aşık oldu da efendim Mecnun gibi dağın tepesine çıkıyor dediler. İşte tasavvuf bu. Demek ki peygamber efendimiz hıra mağarasına çekildiği gibi onun o halini takip e, takiben Müslüman efendim tasavvufta tarikatta o öyle uzete çekilip halvete çekilip çalışıyor. Allah Kur'an'da zikri emrettiğinde eline tespih alıp zikrediyor. Allah nefsi terbiye etmek gerekir buyurduğundan nefsin terbiyesine çalışıyor Allah'ın rızasını kazanmak için efendim. Başka İnsanın ahlakının güzel olmasını, kötü huyları bırakmasını Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerde emrediyor. Mesela, ''Ve lâ yavteb ba'dukun ba'da'' ''Biriniz ötekisini gıybet etmesin'' diyor mesela. Ahlaki emirleri var. ''Sabret'' diyor. Efendim, merhametli olmayı tavsiye ediyor. Ahlak dediğimiz, güzel huylar dediğimiz şeyleri Kur'an-ı Kerim yapsın diye Müslümanlar tavsiye ediyor. E tasavvufta da, tasavvuf nedir? Tasavvufta da güzel ahlak öğretiliyor. Efendim, kötü huylar bıraktırılıyor. Kötü huylar bıraktırılıyor. Demek ki... E, Şöyle tasavvuf deyince akla gelen ne varsa, Peygamber Efendimiz'in zamanında var, Kur'an-ı Kerim'de var ve Peygamber Efendimiz de, Ashab-ı Kiram da bunu uygulamışlar. Peki, o zaman ne derlerdi bu işe? Bu hale ne derlerdi o zamanın insanları? Ne derlerdi? Buna ihsan derlerdi, İhsan. İhsan ne demek? Peygamber Efendimiz söylüyor. El ihsanu en ta'budallaha ke'enneke terahu fe in lem tekun terahu innehu yerake. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmek, candan ibadet etmek. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Madem Rabb'im beni görüyor, madem Rabb'im her yerde hazır ve nazır ben onu Görüyormuşum gibi onun huzurundaymışım gibi ibadet etmeliyim diye Müslümanın böyle kulluk yapmasını hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. O halde tasavvuf denilen şey neyse nelerden meydana geliyorsa onların hepsi Peygamber Efendimiz'de varsa, Kur'an-ı Kerim'de varsa tasavvuf Peygamber Efendimiz'in zamanında vardır sahabe kiramın üzerinde vardır. Ama adı ihsan yolu. Tasavvuf değil de ihsan yoludur. Ama adı zühttür. Zühd. Zühd ne demek? Dünyayı büyütmemek gözünde, dünyaya meyletmemek, ahireti düşünmek, ahiret için çalışmak, top gözlü olmak, efendim, aç gözlü olmamak, efendim, hırslı olmamak. Demek ki bütün bunlardan e, anlaşılıyor ki peygamber efendimiz mutasavvufların önderiydi, serveriydi, şahıydı. Mutasavvuflar peygamber efendimizin hayatını tatbik eden insanlar olduğu için, tam onun gibi yapmak istediği için öteki Müslümanlardan farklı görünüyorlar, herkes ona hayret ediyor. İşte peygamber efendimizin yaşayışı o. İşte onun için onlar mutasavvuf diye ayrılmış. Ötekisi yaşamıyor ki. Ötekisi sarayda çengileri efendim, oynat çengi, çalgıları çaldırmakta, çengileri oynatmakta. Yani i̇lk devirde başlamış. Saraylarda keyifler, zevkler, safalar, Emevilerde başlamamış mı? Emevilerde başlamamış mı böyle Allah'ın, Resulullah'ın asr-ı saadetinde yapmadığı şeylerin yapılması? O zaman başlamış. Saraylar var mı? israf var mı? efendim böyle keyif, zevk, sefa var mı? Yok. O zaman başlamış. Var mı böyle orduya dayanıp efendim halka şöyle yapmak, böyle yapmak? O zaman başlamış. Demek ki onlar ayrılmışlar. Resulullah'ın yolundan ayrılan o yöneticiler, o devrin zenginleri, o devrin dünya ehli insanları. Resulullah'ın yolunda yürüyenler mutasavvuf diye adlandırılmış. Züth yolundan, ihsan yolundan, takva yolundan yürüyen insanlar mutasavvıf diye adlandırılmış. Şimdi peki hocam hepsini anlar gibi olduk da bir tane şeyh çıkıyor ortaya. müritler de bunun önünde eğiliyorlar, kalkıyorlar, elni yapıyorlar, eteni yapıyorlar filan falan. Bu nereden çıktı şimdi. Bu da şey bu da bu da mı vardı? Evet bu da vardı. Bu da vardı. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz Ashabı ile bu durumdaydı. Peygamber Efendimiz ashabını böyle terbiye ediyordu. Peygamber Efendimiz sarayda oturup, kürsüde oturup, İslam'ı konferans tarzında anlatıp, çekip çekilip gitmiyordu. Halkla beraber idi, halkın içindeydi, halkın insanıydı. Hatta fukarayı seviyordu, fakirlerle beraber olmayı seviyordu. Onlarla otururken, kalkarken tavsiye ediyordu. Bak böyle yapmayın. Yanlış olur, günah olur. Şöyle yapın. Böyle yaparsanız iyi olur diye eğitiyordu onları. Terbiye ediyordu. Aile gibiydi İslam. Yani mesela bir çocuk terbiyeliyse diyoruz ki ailesinden, annesinden güzel terbiye almış. Ev terbiyesi. Ana terbiyesi kuvvetli diyoruz çocuğa. Neden? E yatarken, kalkarken Anne baba çocuğu evin içinde her halini, her kusurunu görüyor, yetiştiriyor. İyi yetiştirirse arasından babasından iyi terbiye almış diyoruz. Bu mekteptekine benzemiyor. Mektepte çünkü hocası böyle sıraya oturmuş çocukları yanına geliyor, sınıfa giriyor. Susun bakayım çocuklar. Cetveli avucunuza vururum ha. Şu derse çalışın, akşam şu ödevi yapın, sabahçı şey yapın. Efendim. Kalk bakalım, söyle bakalım. Bildin, bilemedin. Şunu aldım, bunu da aldım. Bu Terbiyede yetmiyor. Terbiye için beraberlik lazım. Aile terbiyesi gibi. Peygamber Efendimiz de Müslümanları nasıl yetiştirdi? Aile terbiyesi gibi. Ashabını etrafına topladı, asırın saadette muhabbetli bir efendim zümre olarak yaşadılar. Beraber yaşadılar, oturdular, kalktılar, namazı beraber kıldılar, hayatı beraber sürdüler. Her andaki duruma göre Peygamber Efendimiz onları yetiştirdi. Nasıl yetiştirdi? Öyle güzel yetiştirdi ki, öyle terbiyeli yetiştirdi ki, ashabı yıldız gibi. Hangisini tutsa insan, hangisine baksa doğru yol bulur. Ashabi, kendicim, benim ashabım yıldızlar gibidir. Bir eyyihim ikdedeydüm, ihdedeydüm. Hangisine uysanız, hangisinin eteğine yapışsanız, hangisinin izinden gitseniz hidayet bulursunuz. Neden güzel yetiştirdi? Hazreti Ömer halife olduğu zaman Medine evine verilen mekiy Mükerreme'ye gitmeye karar vermiş. Yanına bir iki arkadaş almış beraber gidiyorlar. Ne üzerinde şatafatlı emiril müminin üniformaları var, ne de önünde arkasında şatafatlı askerler var. Üç kişi, gariban üç kişi, perişan kılıklı belki üç kişi gidiyorlar. Çünkü Hazreti Ömer'in abasında üzerindeki elbisesinde kaç tane yaması var. Meşhur tarih kitapları yazıyor. Yani öyle şatafatlı insanlar değildi. Bu şatafatı çıkartanlar bozdular İslam'ı. İslam'da şatafat var mıydı? Ey Diyanet İşleri Başkanım. Üniforma var mıydı? Lüks var mıydı? Niye onlara yoktu demiyorsun? Ama tasavvuf üzerine hücum olduğu zaman tasavvuf tarikat İslam'da yoktu diye çıkıp onlara destek oluyorsun. İslam'da şatafat var mıydı? Mercedes araba var mıydı? Mercedeslere kurulup sefa sürmek var mıydı? Devlet adamlarının milletten kopması var mıydı? Peygamber Efendimiz mütevazı yaşadı. Halife Emirül müminin yaya gitti Kudüs'e. Kölesinin devesine bindirdi de Kudüs'e öyle girdiler. Paçaları sıvalı olarak gitti. Şatafat yoktu. Mekke-i giderken yolda bir ağacın gölgesinde gölgeleniyorlar. Umvan yok, asker yok, şatafat yok. Bak burada iki şey var. Eskiden bir yerden bir yere iki üç kişi gidemezdi. Neden? Yolunu keserlerdi, soyarlardı. İslam gelmiş, o bedevi insanları adam etmiş. Yol kesmek yok artık. Haydutluk yok, haramilik yok. Bu önemli. Sonra oturdular orada dinleniyorlar. Çoban gördüler, sürü gördüler. Çobana dediler ki şuradan bize bir kuzu ver. Bir kuzu sat. Kesecekler, yiyecekler. Yolcu ne yapsınlar? Üç kişi, iki kişi neyse. Dedi ki satamam. Neden? Ben çobanım dedi. Sahibi değilim. Bana sahibim öyle selahiyet vermedi. Koyunları satamam. Hz. Ömer'in aklına imtihan etmek geldi. Dedi ki canım ne olacak? Ver de. Bir koyun ver de, bir kuzu ver de şuradan. Oğlak ver de neyse yani. Keselim biz. Sayısını fark ederse, patron, sahibin, kurt dedi dersin, bilmiyorum dersin. Çoban ne dedi Hazreti Ömer'e? İmtihan söylüyor Hazreti Ömer, bakalım ne yapacak diye. Çoban ne dedi o dağ başındaki çoban? Karşısındakinin Hazreti Ömer olduğunu bilmiyor, Emirül müminin olduğunu bilmiyor, halife-i Resulullah olduğunu bilmiyor. Peki dedi, patronu kandırdık ama Allah'ı nasıl kandırırız dedi. Allah kanar mı? Allah her şeyi biliyor dedi. Bak dağdaki çobanı İslam nasıl yetiştirir? Dağdaki çoban bu. Şehirdeki talebe değil. Şehirdeki aile değil. Dağdaki çoban Allah'tan korkmaya başladı. Yalan söylememeye başladı. Haksız iş yapmamaya başladı. Hazreti Ömer Medine-i Münevvere'de devreye gezerdi geceleri. Devlet başkanı devreye gezer mi? O gezer. Devlet başkanlarının sırf üstü yatıp keyif çatıp efendim şey yapması ki peygamber efendimizin zamanında yoktu. Git Demir'e de söyle bakalım. Şimdi sayın Mehmet Nuri Yılmaz. koş Demir'e de söyle bakalım. Herkes İslam'a tarikata, tasavvufa çatarken peygamber efendimizin zamanında tasavvuf tarikat yoktu diyorsun. Peygamber efendimizin zamanında böyle Şatafat yoktu. Ey Demirel sen de yamalı elbise giy, sen de mütevazı bir eve geçte bakayım. Git oraya söyle. Hazreti Ömer devreye gezerdi kendisi. Birisini gezdirtebilirdi. Emirül Müminin. Hazreti Ömer kendi yazısını yazacağı zaman devletin mumunu söndürürdü. Kendi mumunu yakardı. Ne olacakmış sen? Yani? Devlet işe veriyor demezdi. Hazreti Ömer sokaklarda dolaşırken bir evin önünden geçerken ses duydu. Kızım, ne var? Sağdığın sütlerin içine biraz su kat. Annesi kızına bağırıyor. Kızım, evet anne ne var? Sütleri sağmıştın ya demin bakıraca. He, onun içine biraz su kat. Ama anne, emir müminin halife sütlere su katmayın. Ne sağdıysanız onu satın demedi mi? Canım, kızım şimdi bırak... Halife Ömer nereden bilecek? Gecenin yarısında evin içinde Halife Ömer nereden bilecek? Ama Allah Halife Ömer'i dışarıya getirdi. O duyuyor bu lafları. Nereden bilecek? Anne, Halife Ömer bilmiyor ama Allah görmüyor mu? Bak annesinin sözünü dinlemiyor kız. Dikkat edin kız annesinin sözünü dinlemiyor emir Mü'minin, Halife-i Resulullah, ömer Faruk radıyallahu anh, süt e dedi anne diyor. Allah'a kandıramayız. Hazreti Ömer görmese bile olmaz. Ona hıyanet etmek yakışık almaz. Annesinin sözünü dinlemiyor. Bak kız nasıl yetişmiş. İslam nasıl terbiye etmiş. Nasıl oldu bu? Peygamber Efendimiz halkın arasındaydı. Onlarla konuşuyordu. İmanı öyle öğretiyordu. Hazreti Ömer o evi peyledi, işaretledi. Şu sokağın ucundaki şu ev. Evi şey yaptı. Kafasına koydu. Ne yaptı ertesi gün? O evin kapısını çaldı. Dedi, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle bu evin kızını oğluma istiyorum dedi. Kızı görmedim. Kızın boyunun ölçüsünü bilmiyor. Enini boyunu bilmiyor Saçının gözünün rengini bilmiyor. İbret alın. Dikkat edin. Şimdi fabrikadan mal sipariş eder gibi, mal alır gibi efendim kız ararken adı haççı olsun, gözü gökçü olsun, malı çökçü olsun, aklı kıtçı olsun bir sürü şart sayıyorlar. Bak hiç kızı görmedi. Hiç kızı görmedi ama akşam Allah Allah duymuyor mu, Allah bilmiyor mu dediğini duydu kızım. Bu evin kızını oğluma istiyorum dedi. Ya sakat idiyse kız, ya çok çirkin idiyse, ya kambur idiyse, ya topal idiyse, ya çolak idiyse, ya hasta idiyse, olsun. Takvası var ya, Allah'tan korkuyor ya, Allah Kur'an'da Allah'tan korkun diye emrediyor, o da Allah'ın emrini tutuyor. İşte bana öyle gelin lazım diye, hiç bakmadan, hiç sormadan o kızı oğluna istedi. Aldı da. Aldı kızı. O kızdan sonra evlatları oldu, torunları oldu efendim. Sonra onun bir torunu ne oldu? Ömer ibnül Abdülaziz oldu. Bak o kızın artık torunu mudur? Torununun nesi de bilmiyorum tarihte. Ondan Ömerül Abdülaziz Emevi saltanatında Ömer Ülkel Abdülaziz var ya, o o doğdu. Ömer diye adlandırılmasa da dededen dolayı, dede Ömerden dolayı Ömer adını alıyor. Bak o Takva ehli kadından o Ömer Ülkel Abdülaziz doğdu, o da o da tarihe nam saldı. Bir tavarsi yaşadı. Hazinenin parasını almadı, fakirane yaşadı, çok güzel hizmet etti. Allah şefaatlerine ertesin. İslam böyle değiştiriyor. Bak Peygamber Efendimizin zamanında bunlar vardı. İşte mutasavvıflar bu yolda yürüyorlar. Peygamber Efendimiz'in zamanında saltanat yoktu, giyim yoktu, şatafat yoktu, yalan yoktu, dolan yoktu. Onların hepsi var şimdi. İlgililer, Diyanet işleri Başkanları, müftüler gitsinler bunları yapanlara Peygamber Efendimiz'in zamanında onlar yoktu, böyle olun desinler. Böyle, böyle olun, böyle olun, böyle olun, böyle olun, böyle olun diye uzun uzun saymak akıllarına sığmazsa, yetmezse, kısasa, kısaca mutasavvıf olun desinler. Ne bu tasavvuf olun, mutasavvuf olun desinler. Tasavvuf yoluna girin, takva yoluna girin desinler. Allah cenneti kimler için hazırlamıştır? Mütteki kullar için, takva ehli kullar için hazırlamıştır. Öyle dünyaya dalıp da günahları işleyip de şatafatla ömür gibi, sürüp de Allah'ın huzuruna asi mücrim kullar olarak çıkanlara değil, mütteki kullarına hazırlamıştır cenneti. Uid'de Bil müttekin, cennet müttekileri hazırlanmıştır. Vel akıbetül il müttekin, hüsnü akıbet müttekiler içindir. Yol takva yoludur. Bir takva yolu vardır, yol odur işte. Bir de fetva yolu vardır, bir de efendim artık şeytanın yolu vardır. Şeytanın yolu cehenneme götürür. Fetva yolu tevile götürür, ihmale götürür. Efendim az yapmaya götürür, takva yolu sağlam yoldan cennete götürür insanı. Tasavvuf takva yoludur. Onun için herkes eğri otursun, doğru düşünsün, doğru söylesin. Resulullah'ı iyi tanısın. İslam'ın özünü, ruhunu iyi anlamaya çalışsın. Bak biz kesin olarak söylüyoruz. İslam'da olmayan hiçbir şeyin iddiacısı değiliz, peşinde değiliz. Ama Kur'an'da ne varsa gelin onu yapalım. Diğer işleri başkanı yapsın. Müftü de yapsın. Müftü sigarayı eline almış, müftülük yapıyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında sigara var mıydı? Lengel şapkayı kafasına geçirmiş, fötür şapkayı, öyle dolaşıyor. Peygamber Efendimiz gayrimüslimlere benzemeyin demedi mi? Var mıydı? Yoktu. Kravatı takmış, çünkü diğer işler başkanı sıkıştırıyor. Ben seni teftişe geldiğim zaman, efendim, kravatlı olacaksın, efendim, setre pantonlu olacaksın, ükülü bilmenleri olacaksın diyor böyle kravat takmayan imama ceza yazıyorlar. Bizim arkadaşlar cemaat olarak sakal bırakmışlar, Eskişehir'in bilmem hangi ilçesinde. Müftü bırakın şu bidat işler demiş. Vay şaşkın var. Vay şaşkın var. Sakal bırakmaya bidat diyor. Öyle şey mi olur? Dini bilmek lazım, dini anlayıp özüne uygulamak lazım. Dini anlayıp özüne uyguladığın zaman çıkan manzara şeydir, tasavvuftur. Peygamber Efendimiz nasıl ashabını aile gibi hayatın içinde onlarla beraber yaşayarak yetiştirdiyse öyle yetiştirmek lazım geldiğinde şeyh de o haldedir. diğer İşleri Başkanı gibi makama geçip, koltuğa kurulup tepeden efendim bayram tebriki yapıp, efendim şey değil. Öyle değildi Peygamber Efendimiz'in zamanında Müslümanların eğitimi. Peygamber Efendimiz sohbet yoluyla insanları yetiştiriyordu. Ne demek sohbet? Böyle yarenlik etmek demek değil. Sohbet, arkadaş olmak demek. Hayatı beraber sürmek, yaşamak demek. Ve her şeyini söylerdi. Kusurlu gördüğü her şeyi söylerdi. Peygamber Efendimiz'in sözleri sünnet, kavli sünnet. Sözleri, hadis-i şirin, kavli sünnet. Haraketler de sünnet. Peygamber Efendimiz öyle yapardı. Fiili sünnet. Yanında bir şey yapıldığı zaman yanlış dememişse o da sünnet. Resulullahın yanında biz böyle yaptık, gık demedi. bir şey demedi. Demek ki mahsuru yok. Buna ne derler? Bu sünnetin adı ne? Üçüncü sünnetin, kavli sünnet, fiili sünnet, takrizi sünnet, takrizi tak sünnet. Susuyor, bir şey demiyor. Çünkü Resulullah yanında yanlış bir iş yapılırsa susmaz. "Yok, böyle şey yok. Yapmayın." derdi. Söylerdi. Demek ki susmuşsa mahsuruyor da ondan susuyor. Peygamber Efendimizin yanına geldiler. kızlar da orada bayram münasebetiyle eğleniyorlardı. Bayramdı. Kaçıştılar Hazreti Ömer geliyor diye. Hepsi bir tarafa kaçıştı. Peygamber Efendimiz müsaade ediyor. Demek ki olabilir. Dokunmayın dedi Peygamber Efendimiz. Müsaade ettiği kadar olur. Müsaade ettiği şekilde olur. Susuyorsa takrir. Yani uygun görmüş, yanlış olmadığına karar vermiş de ondan söyleyeyim. Ama yanlış bir şey olduğu zaman söyledilerdi. Hayır böyle yapma derdi. Yolda gidiyorlardı. Bir kadın e, üzücü bir olayla karşılaşmış, bir vefat olmuş, bir bilmem efendim e, felakete uğramış, musibete uğramış, bangır bangır bağırıyordu, saçını başını yolluyordu. Peygamber Efendimiz onun yanına gitti dedi ki böyle yapma, sabırlı ol dedi. Bak söylüyor, yanlış yaptığı için söylüyor. Böyle yapma dedi, yanlış. O gene... Sen benim başıma gelen felaketin ne kadar büyük olduğunu biliyor musun? Niye bilmem ne filan. Gene zırıltıya, gürültüye devam etti. Peygamber Efendimiz yürüdü gitti. Arkadan gelenler kadın yanına yanaştılar. Ya sen ne yaptın? Ne yaptın dedi şaşırdım. Ya bu sana bu nasihati eden Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve eyvah, Öyle mi? Kadın, nefes nefese koştu. Ağlamayı zırlamayı bıraktı hata ettiğini anladı, Resulullah'ın saygısızlık oldu diye. Çünkü karşılık verdi ona. Sen benim başıma ne musibet geldiğini biliyor musun? İşte ben ağlama diyorsun ama bilmem ne. Koştu Ya Resulallah, senin peygamber olduğunu tanıyamadım, bilemedim, beni affet dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki Es sabru indes sabmetil ula sabır felaket ilk geldiği zaman insanın kendisini tutmasıdır. O zaman tutacaktır. İş işten geçti. Tutmadı. Peygamber Efendimiz savaştan sonra ilan ettirdi. Dedi ki, kim düşmanlarla çarpışırken bir şeyler almışsa yanına onları getirsin, ortaya koysun. Neden? Ganimetler ortaya toplanacak, hesaplanacak. Beşte biri devlete ayrılacak, ötekisi gaziler arasında üleştirilecek, paylaştırılacak. İlan ettirdi böyle. Herkes zırh mı aldı, bıçak mı aldı? kılıç mı aldı, para mı aldı, böyle bir insanın üstünden ne aldıysa onları getirdi ortaya. Ganimet mallar bunlar. Taksim etti peygamber e. Ondan sonra ne kadar zaman geçtiyse biri geldi, dedi ki ya Resulallah bu da ayakkabı bağcı, sırım. Ayakkabı bağcı o zaman sırım yani deri kesiliyor böyle uzun ip gibi ayakkabı bağlanıyor. Çarık gibi bir şey. Onu getirdi. Dedi ki, ya Resulallah, bu da işte düşmandan alınmıştı. Ganymed malıydı. Ben o zaman vermemiştim. Şimdi veriyor. Sen benim ilanımı duymadın mı? Dedi. Niye o zaman getirmedin? Taksim bitti çünkü. Niye önceden getirmedin? Aldın, yanında tuttun. Ateşten bir iptir dedi. Ateşten bir iptir dedi. İşin şakası. Birisi öldü, Peygamber Efendimiz'in hizmetindeydi. Peygamber Efendimiz dedi ki, o cehennemliktir. Öldü. Peygamber Efendimiz'in asr-ı yaşamış, namaz kılan bir insan. Düşünün bakın. Namaz kılan bir insan, hizmetinde bulunan bir insan. Dedi, o cehennemliktir. Araştırdılar, malları arasında ganimet mal buldular. Demek ki, hırsızlık yapmış. Çünkü, ganimet malından çalmak da, bir hırsızlıktır. Gaziler arasında bölüşülecek. Hak yiyor. Öteki gazilerin hakkını yiyor. Olmaz. İşte İslam böyleydi. Peygamber Efendimiz'in insanların terbiyesi böyleydi. Peygamber Efendimiz çarşı pazara gitti. Çarşı pazara gitti Peygamber Efendimiz. Bir malın çuvalının başına geldi, elini çuvala soktu, altını üstüne getirdi. Altı ıslak, üstü kuru. Hileli, monstru yapılmış. Üstü, üstü güzel, altı ıslak. ıslak makbul değil. Kuru olması lazım. Üstü kuru, altı ıslak. Altı bozuk, üstü iyi. Böyle yapmayın. Diyor. Bizi aldatan. Bizden değildir dedi. Biz dediği ki Müslümanlar. Aldatmayacak. Olduğu gibi. Ya malı öyle yiyacak, iyisiyle kötüsüyle böyledir diyecek, dizmeyecek. Üstünü iyi gösterip de, iyi şey satıyormuş gibi yapıp da kötüyü satmayacak. Böyle yapmayın dedi. Böyle olmaz dedi. Bizi aldatan bizden değildir dedi. Çarşıya gitti, pazara gitti, düğüne gitti, mezara gitti, hasta ziyaretine gitti. Her şeyi her şeyi ashabi ile beraber yaşadı ama her an peygamberlik yaptı. Her an Allah'ın emrini söyledi, doğru olan şeyi söyledi, yanlış olan şeyi de yapmayın dedi. Bu eğitim şekli nedir? Bu eğitim şekli birlikte yaşamla eğitmek, beraber yaşayarak eğitmektir. Bizim buradaki toplantımız nedir? Biz buraya niye toplandık? Birlikte yaşayarak eğitimi uygulamak için. Çünkü her biriniz bir başka mahalledesiniz. İşte böyle toplanalım da bir nebze birazcık hiç olmazsa birlikte yaşamakla eğitim olsun diye. Bu ilk önce Avustralya'da çıktı. Bizim kardeşlerimiz Avustralya'da uyguladılar. Buradaki gibi 4 gün olmuyor. 10-12 gün oluyor. Kadın, erkek, çocuk hepsi geliyorlar. Namazlar cemaatle kılınıyor. Yemekler yeniliyor. Sohbetler yapılıyor. Eğitim oluyor. Biz Orada her şeyi söylüyoruz. Bak çocuklar dışarıda çiçekleri koparıyorlar, koparmasınlar. İslam'da bu yok. Biz buraya geldik giderken bu Müslümanlar ne kadar muntazam desinler diyoruz. Etrafı temiz tutun, dağıtmayın diyoruz. Yani aklımıza gelen her şeyi söyle, söylüyoruz. Burada da öyle. Burada da öyle olması lazım. Ve biz orada takdirname aldık. Avustralya'da. Bize mahallesini kiraya veren şirketler bir daha gelin ne olur, biz sizden memnunuz dediler. Çünkü Allah için yaptığımız şeyin İslamca güzel olmasına, beğenilecek şekilde olmasına dikkat ettik. Evleri tertemiz bıraktık, hile yapmadık, bozmadık, düzenledik. Adamlar bizi ilk günden beri gizli gizli takip ederlermiş. Bakalım bu insanlar burada ne yapıyor diye. Zaten demişler, ki sizi ilk günden beri takip ediyoruz. İşte biz öyle o eğitimle, eğitim olsun diye onun için toplanıyoruz. Bu eğitimin kökü nedir? Bu eğitimin kökü Peygamber Efendimiz'in birlikte yaşamla eğitimi yani sohbet ile eğitim. Sohbet burada birlikte yaşam demek. Yoksa yarenlik etmek demek değil. Beraber, beraber orduya sefere gidiyorlar. Beraber çarşıya gidiyorlar. Beraber camide ibadet ediyorlar. Her şey beraber olurken şu yanlış şöyle yapın, bu yanlı doğru böyle yapın. Mesela Yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz dedi ki oruç tutmayın. Neden? Hava sıcak. Yol meşakkatli oruç tutmamak lazım. Öyle öğretme. Bazıları tuttu, bazıları tutmadı. Tutanlar bayıldı, ayıldı. Efendim halsizleşti. Tutmayanlar onlara hizmet etti. Ordunun işlemi yaptı. Bu sefer Oruç tutmayanlar, oruç tutanlardan daha çok sevap kazandı diye söyledi Peygamber Efendimiz. Bak, yerinde şaşırtıcı bir eğitim. Yani oruç tutan daha çok sevap alacak sanılıyor, kazın ayağı, öyle değil. Şimdi oruç tutmayanlar daha çok kazandı, dedi Peygamber Efendimiz. Hasılı misaller çoğaltılabilir, çarpıcı misaller bulunabilir. Bu eğitim şekli tasavvufun uyguladığı eğitimdir. Tasavvuf bunu peygamber efendimizin yaşamından almıştır. Nasıl sahabe-i kiram peygamber efendimizin etrafında İslam'ı öğrenmişse, ashabı olmuşsa, şeyhin etrafında da mürit, şeyhin ashabı gibi şeyh de peygamber efendimizin varisi, temsilcisi. Çünkü o da hadis-i şerifte var. Peygamber efendimiz buyuruyor ki el ulema'u veresetül enbiya alimler, peygamberlerin varisleridir. Yaşat vazifesini onlar götürüyorlar. Halkı ışaht ediyor, halka doğruyu söylüyor, halka e, İslam'ı öğretiyor, imanı öğretiyor, ibadeti beraber yapmayı öğretiyor. İşte onun için tabi kızıyorlar şimdi, çok zıtlarına gidiyor. Böyle bir şey, yani bizi hürmet edilmesi istemiyoruz ama kendilerinden oluyor bu tabi. Büyüklere hürmet etmek, efendim öğretmenine hürmet etmek. İslam'da var. Büyüklerine hürmet de var. Öğretmenine hürmet etmek de var. Âlümlere hürmet etmek de var yani. Bu tabi bir şey. Ama çok kızıyorum. Peki, şu parti başkanına bu kadar hürmet etmeye niye kızmıyorsun? Bak şu parti başkanlarının saltanatına. İşte televizyonda Buyur. Allah adamların cakasına, safasına, fiyakasına, pantanasına efendim şatafatına bir baksana niye ona gırt demiyorsun Suudi Arabistan'da da öyle el öpülmesine kızıyor e peki senin hükümdarının elini öpüyorlar dizini öpüyor alnını öpüyor bilmem omuzunu öpüyor niye ona bir şey diyemiyorsun ona bir şey demek için yürek lazım ona diyemiyor bizim gibi garibanlara ver yasın ediyor. biz garibanız ya biz garibanlara ver yasın o zaman yanlış söylüyor Kur'an-ı Kerim'i öğretmek için, eğitimi yapmak için, ahlakı öğretmek için birlikte yaşam tarzında olmak lazım. Aile eğitimi gibi olması lazım. İşte tekke odur. Tekke dediğimiz topluluk odur. Bu tabi bir okul hocaları ise iyi talebi yetiştirir. Hocalar kötüyse talebe iyi yetişmez. Yani o okul zayıf bir okuldur deriz. Bazısı birinciler yetiştirir, bazısı da işte böyle zengin çocukları parayla, pulla diploma alırlar. Böyle palas derdik biz ona eskiden. Palas saray demek ama yani saray gibi işte orada yani külüstür manasıyla kullanılıyor Türkçe'de. Palas bir okul. Yani çalışmadan da geçersin. Neden? parayı dayadın mı, özel okul ya, parayı dayadın mı, diplomayı alırsın. Ama işte o okuldan mezun da bir şey yapamaz, Bir şey bilmez. Şu ciddi okuldan yetişen çok büyük insan olur ama oradan yetişen bir şey olmaz. Tabi okulların öğretmenleri önemlidir. Yani birçok okul vardır, özel okul vardır. İsimlerini saymayalım. Efendim, bazıları ödül alıyor, birincilik kazanıyor, bazıları da Sondan birinci oluyor. Bir şey yapamıyor. Tabii eğitimden eğitime fark var. Onu kabul ediyoruz. Eğitim güzel de, eğitimin güzel olması için çalışmalar farklı oluyor. Şimdi bir insanı güzel, ahlaklı yetiştireceksiniz. Doğru sözlü olacak. Allah'tan korkacak. Merhametli olacak. Vesaire, vesaire, vesaire. Bu böyle kolay da olmaz. Bunun da manevi çareleri vardır, ilaçları vardır, yolları vardır. İşte şey, efendim, e, tarikat, bu yetişmeyi sağlayan okul, yol, usul, metot. Yani, yani İslam'ın bizden istediklerini kişiye kazandırmak için onu yetiştiren bir okul. Bizim için, e, yani... E, ya. Hayat önemlidir. Hayatımızı Allah'ın rızasıyla uygun geçirmek önemlidir ve bu esnada İslam'ın kurallarına uygun yaşamak önemlidir. Onun için e, biz ne traditional ana nevi sayılırız, ne de modern sayılırız. Yani hayatın uygulamasında İslam'ın emirlerini efendim hayatı yaşarken uygulamak istiyoruz. Onun için hayatla iç içeyiz. Kitaplarımız da. İslam, tasavvuf hayat diyor. Yani bugünkü hayatımızı yaşıyoruz. Yani modern çağda yaşıyoruz. Bugün de yaşıyoruz. O halde bugünün insanıyız. Ama Müslümanız. Yani bu hayatı yaşıyoruz. Şu anda sağız. Ama Müslümanız. O halde bu hayatı İslam'a göre yaşamak için neler yapmamız gerekiyorsa onları yapmamız lazım. Bunun yolu ıı, tasavvuf. Onun için biz böyle Hayattan kopup, eski çağlara gidip, böyle tarihi bir grup olarak yaşamayı da düşünemeyiz. İslam'dan kopup, bugünün insanı olarak, İslam'la hiç ilgisi olmayan bir toplum, toplum olarak da yaşayamayız. Müslüman olduğumuz için e, İslam'a bağlıyız. Yaşadığımız için de çağımıza bağlıyız. O halde, bugünkü insan nasıl yetişmesi gerekiyorsa, öyle yetişeceğiz ama hayatımızı İslam'a göre yaşayacağız.